250. Yahya, aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselamın oğludur. Annesi Elisa'dır. Hristiyanlar Elizabet diyor. Hazreti Meryem'in baba bir kız kardeşidir. Davud aleyhisselamın soyundandır. Tevratta yazılı olan İsa aleyhisselam göğe çıkarıldıktan bir buçuk sene sonra. İncile uyduğu için zalim Yahudi hükümdarı Herod tarafından 34 buçuk yaşındayken şehit edildi. Mübarek bedeninin parçaları başka şehirlerdedir. İbni Abid'in ön sözünde diyor ki, Mübarek başı Şam'da Ümeyye camiindedir 251 Yahya Bermeki, Yahya bin Halit Abbasi devletinin vezirlerindendir. Horasanlıdır. Babası Ebu Müslim Horasaninin ordusunda çok hizmet etmiş vezir olmuştu. Yahya da Azerbaycan valisiydi. Mehdi zamanında vezir oldu. Harun Reşid'in hocası oldu. Sonra buna da 17 sene vezirlik yaptı. 189 miladi 805'te zindan da öldü. 252. Yahya bin Şeref Nevevi, Nevevi ismine bakınız. 253. Yazit, Hazreti Muaviyenin oğlu ve Emevi Devletinin ikinci Halifesidir. Hicretin 26. yılında Şam'da tevellüt etti. 60. senesinde Halife oldu. 61. senesinde Kerbela faciası oldu. Hazreti Hüseyin şehid olup. Mübarek başı Şam'da Yezid'in sarayına getirildi. Yezid dedi ki, bilir misiniz bu iş neden oldu? Bu zat babam Ali onun babasından hayırlıdır. Anam Fatıma onun anasından hayırlıdır. Ceddim Resulullah onun dedesinden hayırlıdır. Ben de ondan hayırlıyım. Hilafet benim hakkımdır dedi. Allah için söylüyorum ki Fatıma elbette benim anamdan hayırlıdır. Ceddine gelince Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem kimseyi müsavi göremez. Lakin Hüseyin bunu fık ve ile söyledi. Her şeyin sahibi Allahü Teâlâ'dır. Mülkünü dilediğine verir. Ayet-i Kerimesini düşünmedi. Kısası, Embiyada bundan sonra diyor ki, Kerbeladan getirilen kadınlar ve Zeynelabidin, Yezid'in önüne çıkarıldı. Hazreti Hüseyin'in kızı Fatıma ya Yezid, Rasulullah'ın kızları esir midir? dedi. Yezid, ey kardeşimin çocuğu. Ben bunu istemezdim dedi. Kadınları Yezid'in kadınlarının yanına götürdüler. Saray kadınları taziyet verdi. Alınan mallarını sordular. Kat kat ödediler. Hazreti Hüseyin'in kızı Sükeyne Yezidten hayırlı günahkar görmedim derdi. Yezid Zeynel Abidin'i yanına aldı. Akşam sabah beraber yedi. Yezid Ehlibeyt'in yol paralarını bol bol verip korumak için yanlarına asker katıp Medine'ye gönderdi. Zeynelabidinle veda ederken Allahü Teala imni Mercani'ye lanet eylesin. Vallahi ben olsaydım babanın her istediğini kabul ederdim. Lakin kader-i ilahi böyleymiş. Ne çare? her ne istersen bana yaz, kabul olunur, dedi. Mercane, İbni Ziyad'ın anasının adıdır. Yezid, Kerbela vakasından sonra, Allah, o İbni Mercane'ye lanet eylesin. Hüseyin'in isteklerini kabul etmeyip de, onu katlettirdi. Onun katliyle, herkesi bana gücendirdi. İyi kötü herkes, Hüseyin'in katli olayını şişirerek anlatıp, bana düşman oldu derdi. Yezid 64. miladi 683 senesinde vefat etti. Büyük alim El Kadi Ebu Bekr İbnül Arabi El Avasım kitabında diyor ki, Buhari'nin Kitabül Fiten kısmında diyor ki, Medine halkı Yezidi hilafetten halletmek istedikleri zaman Abdullah ibni Ömer, yakınlarını ve çocuklarını toplayıp buna, Allah'ın ve Resulullah'ın halifesi olarak biat ettik. Allah'ın ve Resulullah'ın halifesiyle harp etmekten daha büyük gadr olmaz dedi. Abdullah bin Ömer, Yezid'e biat ederken, Bu biat hayırlı ise razı oluruz, kötü olursa sabrederiz dedi. Hamid bin Abdurrahman diyor ki, Yezide biat olunurken bir sahabinin yanına gittim. Bana Yezit bu ümmetin hayırlısı değildir. Ondan daha alimler, ondan daha şerefli kimseler var diyorsunuz. Ben ise bu ümmetin birlik olmasını ayrılıklarından daha çok severim. Ümmeti Muhammed'in girip rahat ettiği bir yere giren kişi rahatsız olur mu? Elbette olmaz dedi. Yezid'in şarap içmesine gelince buna inanmak için iki adil şahidin gördüm diyerek haber vermesi lazımdır. Leys bin Sa'd Emirülmümin'in mümininin Yezid 64 senesinde vefat etti dedi. Bu sözü Yezid'in adaletine haber vermektedir. Onu adil bilmeseydi Emirü'l-Mü'minin demezdi. İmamı Ahmed Ahmet bin Hanbel, Kitabı ü Zühd'de diyor ki, Yezid hutbe okurken, hasta olan kimse, en iyi amellerini araştırıp, hep onu yapsın. En kötü amelini de araştırıp, onu terk etsin, dedi. Bu yazısı, Yezid'in sözünü hüccet kabul ettiğini gösteriyor. Ona şarap içmeyi, fâsık, ve facir olmayı iftira eden tarihçilerin utanmaları lazımdır. Tarihçilerin çoğu din bilgilerinde cahildirler. Bidat deryasına düşmüştürler. Çoğu Es'ab-ı Kiram'ı ve Selef-i Salih'ini kötüleyebilmek için hadis uydurmaktan bile çekinmemişlerdir. Bunların maksatları din değil dünya idi. İnsanların en zararlısı zeki olan cahiller, hilekar olan bid'at sahipleridir. Mal satın almak için, adil olan tacir aranıyor da, selef-i salihin hakkında bilgi almak için, dinden ve hele adaletten nasibi olmayanların sözleri, yazıları nasıl kabul olunur? Avasımdan tercüme tamam oldu. Bu kitap 1371. Miladi 1951'de Mısır'da basılmıştır. Son nefeste iman ile gitmesi ve tövbe etmesi mümkün olduğu için İmam Gazali'nin rahimehullahü teala ve başkalarının Yezi'de lanet caiz değildir dedikleri Berika'nın 1010. sayfasında yazılıdır. Nuhbetü'l-Ali ismindeki Bedü'l-Emali kasidesinin şerhini Muhammed bin Süleyman Halebi yapmıştır. Bu şerhinde diyor ki: Yezi'de öldükten sonra yalnız iftira eden taşkınlar lanet etti. Bunlar ehli sünnet alimlerinin çoğunluğuna uymayan geveze kimselerdir. Aklı olan kimse ona dil uzatmaz, lanet etmez. Çünkü ona lanet etmeye emir olunmadık. Kıyamette bundan sorulmayacağız. Şiiler, hariciler ve Mutezile fırkasında olanların bir kısmı ve hatta Teftazani İmam Hüseyin'in öldürülmesinden razı olduğu için ve buna sevindiği için ve Ehlibeyt'e hakaret ettiği için ve o zaman küfre sebep olan beytler söylediği için ona lanet caiz olur dediler ise de böyle söylemeleri doğru değildir. Temhit kitabında Ebu Şekür Sülemi diyor ki: Yezyt İmam Hüseyin'i öldürmeyi emretmedi. Kendisine biat ettirilmesini yahut yakalayıp diri olarak getirilmesini emretti. Onlar ise kendiliklerinden öldürdüler. Bu kötü işi Ubeydullah bin Ziyad yaptı. Küfe şehrinden asker gönderdi. Kerbela'da karşılaşıp öldürdüler. İmamı Hüseyin'i öldürmek için emir vermek, hatta Peygamberlerden başka herhangi bir kimseyi öldürmek buna helal demedikçe lanet etmeye sebep olmaz. Olsa olsa fasık olur, kâfir olmaz. Fasık olan mümin'e lanet etmek caiz değildir. Hatta hayatta olan bir kâfir'e de lanet caiz değildir. Çünkü mümin olarak ölmesi ihtimali vardır. Ancak belli olmayan kâfirlere ve kâfir olarak öldüğü bilinen kimseye lanet caizdir. Yezi'din hep namaz kıldığı muhakkaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılanlara lanet olunmasını yasak etmiştir. Sa'duddin Taftazani Akai Dine Sefiye şerhinde diyor ki: Yezi'de lanet meselesinde ehli sünnet alimleri ikiye ayrıldı. Hülasada ve başka kitaplarda ona ve Haccac Yusuf'e lanet caiz olmadığı bildirildi Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılanlara ve ehli kıbleye lanet etmeyi nehyetti. Neticede deriz ki yezidin imammı Hüsey'ini öldürmeye emir verip vermediği ve buna razı olup olmadığı kesin olarak bilinmediği için Susmak iyidir. Çünkü ona lanet etmek emredilmedi. Lanet etmemekte de günah değildir. Evet, onun yaptığı çirkin işi sevmeyiz. Razı olmasa bile onun sebep olduğu meydandadır. Nuhbeden tercüme tamam oldu. Hindistan alimlerinden Mevlana Hafız Hakim Abdülşekür Mirzapuri Şehadeti Hüseyin kitabında Hazreti Hüseyin'i Küfe şehrinde kendilerine Şii diyenlerin şehit ettiklerini ve şehid eden Şemmer habisinin Hazreti Ali'nin askeri arasında Hazreti Muaviye'ye karşı harp ettiğini vesikalarla ispat etmektedir. Bu kitabı Mevlevi Gulam Haydar Faruki Urdu dilinden Farisi'ye tercüme etmiş 1395 Miladi 1975'te Karaşid'e bastırılmıştır. Meskûr Şahadeti Hüseyin kitaptan bazı kısımları bu Esabı Kiram kitabımızın 135. sayfasında ve Hak Sözün Vesikaları kitabının İman ile ölmek için kardeşim Ehli Beyt ile Esabı sevmelisin kısmının 36. maddesinde yazılıdır. Oradan okuyunuz. 254. Yezid bin Ebi Süfyan, Ebu Süfyanın oğlu, Hazreti Muaviyenin büyük kardeşiydi. Eshab-ı Kiram'dandır. Çok salih idi. Mekken'in fethinde Müslüman oldu. Hüney'in gazasında bulundu. Hazreti Ebu Bekrin Şam'a gönderdiği orduda birbirliğin komandan iyiydi. Hazret Ömer zamanında Filistin valisi oldu. 19. yılda taûndan vefat etti. Radiyallahu Teala anh. Yerine kardeşi Muaviye'yi vekil bırakmıştı. Halife de tasdik etti. 255. Yusuf Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam 12 oğlundan en çok Yusuf'u severdi. Kardeşleri onu kıra götürüp kuyuya attı. Onu kurt yedi dediler. İçlerinden biri, kuyuya yemek götürmüştü. Kervan gelmiş, Yusuf'u çıkarmışlar görünce, bu bizim kölemiz idi. Kaçtı dedi. Ucuz sattı. O zaman on sekiz yaşındaydı. Kardeşlerinden korkup sustu. Mısır'a götürüp, maliye vekiline sattılar. Çok güzel idi. Yüzünde nur parlıyordu. Vekilin zevcesi Zeliha, Fârisîde Züleyha denir, buna aşık oldu. Fakat iftira etti. Hapse konuldu. Zindanda Firavun'un ekmekçisi ve şerbetçisi de vardı. Bunlar bir gece rüya gördüler. Yusuf'e anlattılar. Şerbetçi kurtulacak, ekmekçi asılacak dedi. Öylece oldu. Firavun bir rüya gördü. Kimse bunu çözemedi. Şerbetçi, gelip, Yusuf aleyhisselam'a anlattı. Yedi sene bolluk, sonra yedi sene kıtlık olacak. Bollukta saklayın, kıtlıkta bunları yersiniz, buyurdu. Firavun, Yusuf'i istedi. Çok beğendi. Maliye vekili öldü. Yusuf'ü vekil yaptı. Zelîhâ'yı ona verdi. Bundan, iki oğlu, ve rahmet adında bir kızı oldu. Bollukta çok zahire topladı. Kıtlıkta her memleketten Mısır'a gelip zahire satın aldılar. ve ile veriyordu. Kardeşleri de Ken'an ilinden yani Şam tarafından zahire almaya geldiler. En küçükleri olan Bünyamin, Yusuf'e çok benzerdi. Bunu babası göndermemişti. Yusuf aleyhisselam, kardeşlerini tanıdı. Siz kimsiniz? Casus olmayasınız, dedi. Söylediler. Bunlara ziyafet verdi. Bir daha gelirken, öteki kardeşinizi de getirin. Onu getirmezseniz, size zahire vermem, dedi. Paralarını da gizlice, zahirenin arasına koydurdu. Geri gelince, Baba, Bünyamin'i de götüreceğiz, dediler. Evvelce Yusuf'a olanı biliyorsunuz, fakat Allahü Teala en iyi koruyucudur. Merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Paralarını da geri gelmiş görünce yine gidip alalım dediler. Bünyamin'i gözeteceklerine kuvvetli söz verdiler. Yusuf aleyhisselam ziyafet ve çok ikram eyledi. Bünyamin'e gizlice kendini tanıttı. Seni göndermeyeceğim, üzülme dedi. Bunun yüküne bir altın tas koydurdu. Giderlerken arkadan, hırsız var diye sesler geldi. Biz hırsız değiliz dediler. Sözünüz yalan ise ne yapalım dediler. Hangimizde çıkarsa onu tutun. Biz böyle yaparız dediler. Tas, Bünyamin'in yükünde bulundu. Bunu yakalamak, Mısır kanunlarında yok idi. Babasının dinini kardeşlerine söyletti. Böylece, Bünyamin'i ellerinden aldı. Babamız ihtiyardır. Bunu çok sever. Bunun yerine bizim birimizi al dediler. Biz sizin sözünüzle bunu tutukluyoruz. Başkasını alırsak zalim oluruz dedi. Utanarak, sıkılarak babalarına geldiler. Yakup aleyhisselam çok üzüldü. Bunda bir iş var. Mısır Sultanı bizim dinimizi ne bilir? Sabır güzel şeydir. Cenab-ı Hak, ''Beni çocuklarıma kavuşturabilir.'' buyurdu. Yusuf, Yusuf diye ağlamaktan, gözlerine perde geldi. Kuyuya atılalı, yirmi bir yıl olmuştu. Kardeşleri, ondan ümmidi kesmişti. Babası ise, Allah'tan ümmit kesmiyor ve onun küçük iken gördüğü rüyadan, kardeşlerinin ona bir gün secde edeceğini biliyordu. ''Gidiniz, onları arayınız.'' Allah'tan ümmit kesilmez dedi. Mısır'a gittiler. Ey aziz, fakiriz, babamız ihtiyardır. Bize lütuf ve ihsan et, bize zahire ver. Kardeşimizi de bağışla deyip yalvardılar. Gülerek, Yusuf'e yaptığınızı unuttunuz mu dedi. Sen Yusuf müsün dediler. Evet, ben Yusuf'üm, bu da kardeşimdir. Cenab-ı Hak bize ihsan etti. O, sabredenleri mahrum bırakmaz, dedi. Şu gömleğimi, babamın gözlerine sürün ve hepsini buraya getirin, dedi. Onlar Mısır'dan gelirken, Yakup aleyhisselam, Yusuf'ün kokusu geliyor, diyordu. Yanındakiler, sen hala eski şaşkınlık üzeresin, dediler. Sonra oğulları geldi. Gömleği yüzüne koyunca gözleri açıldı. Hepsin Mısra gitti. Yusuf aleyhisselam firavun ile ve ahali ile uzaktan karşıladı. Sarayına götürdü. Babasını anasını sedire oturttu. Sedire karşı Allahü Teala'ya secde-i şükr yaptılar. On yedi sene sonra Yakup aleyhisselam vefat etti. Yusuf aleyhisselam 56 yaşında idi. 110 yaşında vefat etti. Firaun bundan önce vefat etti. Sonra gelen Firavunlar, beni İsrail'e kıymet vermediler. 256. Yusuf bin cüneyt Ehi Çelebi ikinci Bayezit devri alimlerindendir. Tokatlıdır. Bursa'da, Edirne'de ve İstanbul'da müderrislik yaptı. Vikayen'in Sadrü Şerîa şerhine haşiye yaparak Zahiretul Ukba ismini vermiştir. Hediye-tül Mehdiyin kitabı Arapça olup İstanbul'da bastırılmıştır. 905 miladi 1499'da vefat etti. Rahimehullahü Teala. İstanbul'da Ehizade Camii yanındadır. 257 Yusuf bin İbrahim. Cemalettin Yusuf Erdebili, Şafii alimlerindendir. Azerbaycan Fatihlerindendir. 799. Miladi 1397'de vefat etti. Fıkıh kitapları vardır. 258. Yusuf Nebhani. Yusuf bin İsmail bin Yusuf. 1265. Miladi 1849'da Hayfa'da tevellüt, 1350 Miladi 1932'de Beyrut'ta vefat etti. Rahimehullahühü teala. Camiül Eseri bitirdi. Şam'da kadi, Beyrut'ta hukuk mahkemesi reisi oldu. Çeşitli şehirleri ve İstanbul'u ziyaret etti. Medine'de ve habiliyi yakından incelemek imkânını buldu. Topladığı bilgileri yaymak için çok kıymetli 47 kitap yazdı. El Fethül Kebir kitabında 14.450 hadis harf sırasına göre dizilmiştir. Üç cilt halinde basılmıştır. Camiu Keramatil Evliya kitabı iki cilt olup kerametin hak olduğunu ispat etmektedir. 1329, miladi 1911'de Mısır'da basılmıştır. 47 kitabının hepsi basılmıştır. Çok mühim olan, Şevâhî dül kitabı, Mısır'da üçüncü defa olarak, 1385, Hicri ve 1965, miladi senesinde basılmıştır. Kitap, 570 sahife olup 450 sayfası İbn Teymiyye'yi ve Vehhabileri reddetmekte geri kalan 120 sayfası da Eshab-ı Kiram'ın üstünlüklerini Hazreti Muaviye ile Amr bin As Hazretlerinin yüksekliklerini ve İslamiyete hizmetlerini bildirmektedir. Camiül Es'er profesörlerinden Allame Şeyh Ali Muhammed Beblavi Maliki ve Allame Şeyh Abdurrahman Şerbini ve Şeyh Ahmet Hüseyin Şafii ve Şeyh Ahmet Besyani Hambeli ve Arif Allame Süleyman Şubravi Şafii ve Şeyh Abdülkadir Rafii ve ayrıca Mısır Baş Müftisi Allame Bekri Muhammed Sadefi Hanefi ve müderris Allame Muhammed Abdülhay Ketani İdrisi Fasi ve Allame Seyyid Ahmet Bey Şafii ve Fadıl Allame Şeyh Said-i Muci Şafii ve Allame Şeyh Muhammed Halebi Şafii ve daha birçok ehli sünnet alimleri Şevahidül Hak kitabını beğenmişler, uzun yazılarıyla övmüşlerdir. Şevahidül Hak kitabında Vehhabilerin mutlak içtihat her zaman vardır demelerinin yanlış olduğunu ve Resulullah'ı ve bütün evliyanın mezarlarını ziyaret için uzak yerlerden gitmenin meşru olduğunu ve Rasulullah ile evliya ile Allahü Teala'ya istigazenin meşru olduğunu ve dört mezhep alimlerinin İbn Teymiyye bid'atlerine karşı Yazılarını uzun bildirmektedir. Beşinci babında Ahmet İbni Temiyen'in bid'atlerini savunan üç kitaptan parçalar almakta, bunları ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle çürütmektedir. Bu üç bozuk kitap İbni Kayyım Cevziyen'in İgasetül Lehfan ve İbni Abdül Hadi'nin Firredi ala Subki ve Numan Alusi Badadini'nin Cilaül Ayneyin fi Muha Kemetil Ahmedeyin ismiyle İbn Hacer Hazretlerine karşı yazdığı kitaplardır. Bu üç kitabın haksız ve ehli Sünnet'e muhalif olduklarını ispat etmektedir. Vehhabilerin temel kitapları olan Fethül Mecid kitabının 259. sayfasında İmamı Zeynel Abidin Ali Hazretlerinin bir kimseyi Rasulullah'ın kabri yanına gelip Dua ettiğini görünce buna mani olduğunu ve bana salat okuyunuz. Her nerede olursanız verdiğiniz selam bana ulaştırılır. Hadisini okuduğunu yazıyor. Hadiseyi yanlış anlatarak buradan anlaşılıyor ki dua ve salat okumak için kabir yanına gitmek yasak edilmiştir. Bu kabri Bayram yeri yapmanın bir kısmıdır. Mescid-i namaz kılmak için giren kimsenin selam vermek için kabrin yanına gitmesi yasaktır. ehl hiçbiri böyle yapmadı. Böyle yapanları da men ettiler. Peygambere ümmetinin yalnız okudukları salat ve selam bildirilir. Başka işleri bildirilmez." diyor. Buna mani olmak için Suud hükümetinin Mescid-i içine Hücre-i yanına asker koyduğunu da 234. sayfasında yazıyor. Yusuf Nevhani Şevahidül Hak kitabının çeşitli yerlerinde bunlara cevap vermektedir. 80. sayfasında diyor ki: İmamı Zeynel Abidin radıyallahu anh Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmeyi yasak etmemiştir. İslamiyete uygun olmayan, saygısızca yapılan ziyareti yasak etmiştir. Sorunu, i̇mam Cafer Sadık, Hücre-i ziyaret eder, ravda tarafındaki direk yanında durup, Resulullaha selam verirdi. Ve mübarek başı buradadır, derdi. Kabrimi bayram yapmayınız, demek, ziyaretinizi bayram gibi belli zamanlara bırakmayın, her zaman ziyaret ediniz, demektir. 88. ve 106. sahifelerinde diyor ki, Ebu Abdullah Kurtubi teşhisinde buyuruyor ki: Rasulullah'a ümmetinin amelleri her sabah ve her akşam bildirilir. 89. ve 116. sayfalarında diyor ki: Halife Mensur Rasulullahı ziyaret ederken İmamı Malik'e sordu. Yüzümü kabre karşı mı kıbleye karşı mı döneyim? İmam Malik buyurdu ki: "Yüzünü Resulullah'tan nasıl ayırabilirsin? O sallallahu aleyhi ve sellem senin ve baban Adem'in affolmasına vesiledir." 92. sayfede diyor ki: "Kabirleri ziyaret ediniz. Hadisi i şerifi emirdir." Ziyaret yaparken haram işlenirse ziyaret yasak edilemez. Haramı yapması yasak edilir. 98. sayfasında diyor ki: İmam-ı Nevevi Esker kitabında Resulullah'ın ve salihlerin kabirlerini çok ziyaret etmek ve her ziyarette kabir başında çok durmak sünnettir buyurmaktadır. 100. sayfede diyor ki: İbnü Hümam Fethul Kadir kitabında Darü Kutni'nin ve bezarın bildirdiklere hadisi şerifi yazıyor. Bu hadisi şerifte başka bir iş görmeyip yalnız beni ziyaret için gelene kıyamet günü şefaat etmek üzerimde hakkı olur. Buyuruldu. 118. sayfa buyuruyor ki Allahü Teala evliyaya keramet vermiştir. öldükten sonra da tasarruf ederler. Bunları Allahü Teala'ya vesile etmek caizdir. Evliyanın öldükten sonra da kerametleri çok görünmüştür. Fakat İslamiyete uygun olarak istigaze etmelidir. Cahillerin dilediğimi verirsen veya hastamı iyi edersen, sana şu kadar vereceğim demesi caiz değildir. Fakat buna küfr, şirk denilemez. Çünkü çok cahil olan da velinin icad edeceğini düşünmez. Veliyi Allahü Teala'nın icad etmesine vesile etmektedir. Onun Allahü Teala'nın sevgili kulu olduğunu düşünmektedir. Dileğimi yapmasını Allah'tan iste. Allahü Teala senin duanı reddetmez demektedir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşağı değersiz sanılan çok kimseler vardır ki onlar Allahü Teala'nın sevgili kullarıdır. Bir şeyi yapmak dileseler Allahü Teala o şeyi elbet yaratır buyurdu. Bu hadisi şerif ve Habîllerin Fethül -mecid kitabı 381. sayfasında da yazılıdır. Müslümanlar böyle hadisi şeriflere güvenerek evliyayı vesile etmektedir. İmam Ahmet, İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Azam Ebu Hanife salihlerin kabirleriyle teberrük etmek caizdir dediler. Ehli sünnet alimlerinden birinin mezhebinde olduğunu, ehli sünnet olduğunu söyleyen bir kimsenin de böyle söylemesi lazımdır. Böyle söylemezse Ehli sünnet olmadığı yalancı olduğu anlaşılır. Şevahidül Hak'tan tercüme tamam oldu.